1865, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in duasıyla Urf el-Bariki'nin malının bereketlenmesi, evet, Resulullah bir sürüye rastladı, Urve'ye bir dinar verdi ve, bu sürüden bize bir koyun satın al, dedi, o da gitti bir dinarla iki koyun satın aldı, bir kişiyle karşılaştı, koyunun birini bir dinara sattı, sonra Peygamber'e bir dinar ve bir koyun getirdi, Hazreti Peygamber, Allah senin sağ elinle yaptığın alışverişe bereket versin, diye dua etti, yemin ederim ki, ben Zibil Birlikte bile olsam o günden sonra 41 dirhem kar etmeden eve dönmüyordum.